Botoks caizmi? Allah Teala bize bu bedeni emanet olarak verdi. Göz emanet, kulak emanet, yüz emanet. Hayatımızın farklı devreleri var. Her devrede şükür farklı olur. Yani gençliğin şükrü farklı, kuhulet döneminde şükür farklı, yaşlılık döneminde şükür farklı olur. Müslüman aynanın karşısına geçer, yüzündeki çizgilere bakar allah Teala'ya şükreder, hamdeder eder Ya Rabbi, bana bu kadar bir ömür verdin. Şimdi yüzüm senin yolunda, senin davanı anlatabilme uğruna bu hale geldi Ya Rabbi. Onda çizgiler var ama bu yüz harama bakarak bu hale gelmedi Ya Rabbi. Bu ömrü ben sana isyan yerlerinde tüketmedim Ya Rabbi diyorsun, aynaya bakıyorsun. Yüzündeki çizgiler sana ahireti hatırlatıyor ölümü hatırlatıyor, hesap var diyor, hazırlandı mı şimdiye kadar, her an seni ölüm meleği alıp götürebilir. Dünya bu kadardı, sana diyecekler, alacaklar, götürecekler, bize sormayacaklar. Allah Teâlâ'nın rahmeti, merhameti tecelli ediyor. Nasıl arabada benzin, yakıt bitmeye doğru ibreler bize işaret veriyor. En yakındaki yakıt istasyonuna git, yakıtını al diyor. İşte yağ bittiği zaman orada bir ibre var yağını al diyor. Yoksa bu arabayla daha fazla gidemezsin. Yüzümüzde çizgiler var. Kambur var. Ayaklarımızdan derman kesilmeye başlıyor. Artık dünyadan ayrılma vakti yaklaşmıştır. Tam ne zaman olur bilemeyiz. Bazen gençlikte olur. Ama umum manada bunlar ayrılmanın işareti. Sonbahar, Yapraklar düşüyor ağaçlardan. Birazdan bir ayrılık var. Artık ağaçlar kendi dünyalarına çekilecekler. Baharda yeniden doğmak üzere. İnsan dünyadan çekilecek. İkindi suhra üflenince yeniden doğmak üzere. Mahşerde olmak üzere, hesaba durmak üzere ayrılacak bu dünyadan. Yani bunlar yüzümüzde işaretler. Eğer bir kadın gidip de, o işaretleri yok ediyorsa, bunun bu ameliyesi arabanın yakıtın bittiğine işaret eden o ibreyi bozan şoföre benzer bunun bu ameliyesi. Ve araba dağ başında kalır. Dağ başında kalır. Orada ibre vardı, yakıtın bittiğini gösterecekti. Ama moralim bozuyor diye kırdı, attı oradan o ibreyi. İnsanla böyledir, yaşar kaportaya müdahale eder ama içi çürüyordur, geliyor, ölüme hazırlanıyor fakat görmek istemiyor bir anda ölüm meleği alıp götürüyor tövbeye bile vakit bulamıyor ne güzel ki yüzümüzde çizgiler saçımızda aklar sakalımızda aklar bize ölüm var diyor kendini akla diyor kendini temizle Allah Teala huzuruna girişi hazırla diyor dolayısıyla birisi botok yapıyorsa birtakım zehirli maddeleri de derin altına zerk ediyorlar böyle işlemler de yapıyorlar o halde fıtrata müdahaledir fıtrata müdahale caiz değildir وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ şeytan diyor ki ben onlara emredeceğim onlar da yaratılışı değiştirecekler de. Allah Teala'nın mevsime göre İnsandaki o yaş limitine göre Değişen yüz şekilleri var Adam ona müdahil oluyor Değiştiriyor e, Dolayısıyla fıtrata müdahaledir haramdır lakin Eğer kadının psikoloji bozuluyorsa Ya da eşi ayrılma durumuna geldiyse o zaman yüzünde bir takım müdahaleler Olabilir Eğer aile kopacaksa Aile kopacaksa Yani bir kadın burnuna eğri Allah Teala öyle yarattı Müdahale edebilir mi? Edemez. Fakat eşi ayrılacak, oraya takılmış, öyle bir ucuz adam var, takılmış o Peki ondan dolayı kadın bununla müdahale edebilir mi? Aileyi kurtarmak için. O zaman buna cevaz verilir. Bu da umum manada kesin haramdır. Ama psikoloji bozulduysa ya da başka sağlıkla alakalı durumlar varsa o zaman hüküm değişik olur. Hocam bu botoks Müslüman beldelerde de çok yaygın olan bir faaliyet Çok fazla yapılan Ölüme hazırlanmayınca Yani siz eğer Allah Teala'ya dair bir aşkı yüreğinizde büyütüyorsanız O zaman ölüm sizin için şey bir aruz olacak sahabe Kiram radıyallahu anh'ın hazaratında bir ölüm aşkı vardı Muaz bin Cebel radıyallahu anh Veba salgını olduğunda Kabrini ziyaret etmiştim Ürdün'de şöyle bir tepede Orada Veba hastalığı eline ilk defa sirayet ediyor Minberi çıkıyor elini kaldırıyor diyor ki Bu bana Arap'ın en değerli malı olan kızıl develerinden daha sevgili neden Diyor ki bana birazdan ölüm var Ayrılacaksın Muaz Şu kadar zaman önce Ayrılan dünyadan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a kavuşacaksın Muaz diyor yani o işaret onu sevindiriyor. Resulullah Aleyhisselam'a ulaşma vakti geldi diyor. Bir Ali de Radiyallahu diğer sahabede bunu görürsünüz. Asab-ı bunu görürsünüz. Ama ahiret inancı zayıfsa ya da ora için dünyada hazırlık yoksa ebedi insan burada kalmak isteyecek ama kalamayacak. Firavunlar bile kalamadılar. Sadece kendini kandıracak, botoks yapacak, estetik olacak, şu bu ve bir anda ayrılıp gidecek dünyadan. Allah Teala şuur ihsan eyli.